Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor اَعْدِلُوا بَيْنَ اَوْلَادِكُمْ بِالْعَطِيَّهُ الْعَطَاءَ Çocuklarınız arasında, evlatlarınız arasında adil olunuz buyuruyor. Norman bin Beşir diyor ki babam bana bir arazi verecekti. Farklı rivayetler var, bir şey verecekti. Annem dedi ki Resulullah aleyhisselam buna cevaz vermeden olmaz dedi. Yani bütün malını baba bir evladına verecek. E gitti diyor babam Resulullah Aleyhisselam'a. Efendimiz buyurdu ki La تُشْهِدْنِ ala جَوْرِينَ Beni bir cevru cefaya zulme şahit tutma buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir baba çocukları hayattaysa, kızları, erkekleri onlara adil davranacak. Hakkaniyeti yitirmeyecek. İmam Muhammed Rahmetullahi Aleyh buyuruyor ki baba yaşarken kızlarına, oğullarına, kızlarına mal verirken mirasa göre verir. Yani kızlar bir, erkekler iki hisse alır. Bu şekilde yaşarken veriyorsa malı. bu Yusuf hayır eşit verir diyor. Fakat öldükten sonra tabi baba mirası Lizzekeri mitzü hazdül unfeyin. Kız bir hisse erkek iki o şekilde alır. Yani İslamiyet babalara Resulullah Aleyhisselam şunu söylüyor aslında. Mal senin istediğin oğluna istediğin kadar verebilirsin. Mahkeme buna karışmaz İslam Mahkemesi. Ama ahirette Allah Teala sana bunu sorar. Çocuklar arasında adil ol babaya, anneye bunu söyle. Evet. Oradaki babal da babayadır tabii.